Hac ibadetine geldiğimizde ise ki müşkil olması, müşterek olması bir itibarla zarf bir itibarla minyar olmasının farkı yine as niye şarttır. Yani niyetsiz e, ki niyette hacda da malumunuz ihramdır. İhram da niyetten ibarettir. Artı telbiye ile beraber e, bu gerekir. Peki tayin gerekir mi? Yani bir insan e, yapacağı haccın farz olan haccıdır şeklinde tayin etmesi gerekir mi?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 Güneş kayboluncaya kadar. Diğer bir ifadeyle akşam namazının vakti girinceye kadar devam eder. Bu zaman zarfında yani fecrin doğumundan güneşin batımına kadar olan zamanda bu ibadet ifa ve bu ibadetin vakti bu vakittir. Ki Kur'an ayeti ve kulu vaşrabu hatta yetebayyana lekumul haytul abyad minel haytil esved minel fecr <gülüyor> ayet-i kerimesi de bunu ifade etmektedir. Yani iki kayıttan kast edilen beyazın nahar ve sevâdül leyl şeklinde. Naharın beyazlığı, aydınlılığı, gecenin de karanlılığı. Peki oruç nedir? Orucun tanımı nedir? Yani oruç ibadetini nasıl anlamalıyız? Vassâmu huvel imsak. Oruç imsaktır. Ne demek imsak? Kişinin kendisini alıkoyması, kendisini engellemesi.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 Oruçlu kişi uyuy uyuyacak olsa, fahteleme ve oruçtaki uyuma uyuma sebebiyle de ihtilam olsa, rüyalansa, ev nazara imra ila imratin veya hanımına baksa, fe enzele, affedersiniz boşalsa, evittehene itdehne veya otta yağlansa, vücuduna yağ sürse, ev içteceme veya hacamat olsa, hacamat vücuttan kan aldırma, deri ile et arasında bulunan kirli kanın ee, işte bir takım alet ve edavat vesilesiyle dışarı çıkartılması. Bu şekilde bir işlemde bulunsa, ev iktahele veya da sürme çekse gözüne ki e, göze çekilen sürmede boğazda tadın hissedilmesi de mümkündür. Ki hadis şerifte velev ki boğazında tadını hissedecek olsa bile ifadeleri olduğundan dolayı sürme konusu e, biraz daha özel tutulmuştur. E, devam edelim. Ev kapbele daha hüküm vermedi.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 eğer iradesiyle yutmuş değilse. İmam Muhammed pekine ne diyor? Rahimullah. İmam Muhammed diyor ki ağız dolusunun olup olmamasının önemi yoktur. Kendi iradesiyle o ağzındakini geri yutmuşsa orucu bozulur. İrade dışı kendi kendine yutulmuş ise o zaman bozulmayacaktır. Özetleyecek özetlemek gerekirse İmam Bu Yusuf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 saatimize baktığımızda vaktimizi doldurduğumuzu görüyoruz. Nasip olursa bir dahaki derste de inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Rabbim anladıklarımızı anlattıklarımızı okuduklarımızı anlamayı anladıklarımızla amel etmeyi amel ettiklerimizi de anlatarak amel ettirebilmeyi cümlemize nasip elesin. Ve alihim <Sessizlik> velhamdülillahi rabbil alemin lillahi tealel fatih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin Alrahmanirrahim. Malik yümd din. İyak ve iyak İhdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال